6. Afet Yapmacık Konuşmak Konuşmada ağzını eğip bükmek, kafiyede ve fesahatte kendini zorlamak, kadın ve sevgiliden bahsederek yapmacık konuşmak, ağzını eğerek süslü ve edebi sözler yapmak, güzel konuştuğunu iddia edenlerin ve hatiplik iddiasında bulunanların adet ettiği gibi hareketlerde bulunmak. Bütün bunlar kötülenmiş hareketler ve gazaba sebep olan yapmacık davranışlardır. Bu konudaki hadis ve haberler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben ve ümmetimin takva sahipleri tekellüften yani zorlanarak yapmacık hareketler yapmaktan uzalız." Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, benim için en sevimsiz olanınız ve meclisimden en uzak olanınız, çok konuşup gevezelik yapan, ağzını sağa ve sola bükerek yapmacık konuşan kimselerdir. Hz. Fatıma radiyallahu anha, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakleder. Şu kimseler ümmetimin kötüleridir. Onlar güzel nimetlerle gıdalanır, türlü türlü yemekler yer, Renk renk çeşitli elbiseler giyer ve ağızlarını da bükerek yapmacık konuşurlar. Yüce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Dikkat edin, derin sözlere dalıp gereksiz yere uzatanlar helak olmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sözünü üç defa tekrar etti. Hazreti Ömer der ki, ağzını eğip bükerek konuşmak, şeytanın konuşmasıdır. Amr bin Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh bir ihtiyacı için babası Sa'd radıyallahu anh'ın yanına gitti. İhtiyacını belirtmeden önce bir konuşma yaptı. Bunun üzerine Sa'd radıyallahu anh oğluna şöyle dedi. İhtiyaç duyduğun şeye en uzak kaldığın gün bugündür. Bu ne gereksiz konuşma. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, sığırların dilleriyle otu gebeledikleri gibi insanlar da ağızlarında sözü aynı şekilde gebeleyecekler. Bu hadisede Sa'd radıyallahu anh'ın oğlu ihtiyacını belirtmeden önce yaptığı konuşmada içerisinde sözü süslemek maksadıyla yapmacık konuşmalar olduğu için babası onu hoş karşılamamış ve kendisini uyarmıştır. Bu tür yapmacık konuşmalar da dilin afetlerindendir. Zorlanarak yapmacık yapılan her kafiyeli söz de bu kapsama girer. Hatti aşan fezahat konuşmaları, karşılıklı görüşmelerdeki yapmacık sözler de öyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz anne karnında düşürülen bir çocuk için diyet verilmesine hükmetmişti. Suçu işleyenin kavminden bazıları yememiş, içmemiş, hiç ses çıkarmamış ve ağlamamış bir bebeğin diyetini nasıl verelim? Böyle birinin kanı boşa gider dediler. Edebi bir tarzda ifade edilmeye çalışılan bu sözler üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem siz göçebe Araplar gibi kafiye mi yapıyorsunuz buyurarak bu şekil konuşmayı reddetti. Zira konuşmalarındaki gösteriş ve yapmacık davranış açıkça ortadaydı. Her şeyde uygun olan ihtiyacı kadarıyla yetinmektir sözdeki gayede muhataba maksadı anlatabilmektir. Bundan fazlası kötülenmiş yapmacık hareketlerdir. Sözü süslemenin caiz olduğu yerler. Hitabetteki sözleri haddi aşmadan ve garip kelimeler kullanmadan güzelleştirmek ve hatırlatmalarda bulunmak kötülenen kısma girmez. Çünkü bundan maksat kalplere hareket ve şevk kazandırmak, kalbi uyanık tutmak ve hakka açmaktır. Sözün güzel söylenmesinin kalpte etkisi vardır. Bu amaç için yapılan şeyler uygundur. Ancak herhangi bir ihtiyaç için karşılıklı görüşmelerde bulunan kişilerin sözü böyle süslenip yapmacı konuşmalarına gerek yoktur. Bunlar istenmeyen davranışlardır. İnsanı bu davranışa iten faktör ise gösteriş, güzel konuşmasını göstermek, maharetiyle kendini diğerlerinden üstün tutmak gibi kötü ahlaklardır ki dinimiz bunları kesin olarak yasaklamıştır.